Efendim, şimdi çalgı, mesela def çalıyorsa, davul çalıyorsa o da çalgıdır. Onda bir beysi yok. Evet. Ama içki varsa, işte kadınla erkekli ile dans ediyorsa, evet hocam. siz de oradaysanız, dedim ki bir komşunuz, yakınınız, sadece gider hayırlı olsun dersiniz. Takınız varsa verirsiniz, ayrılırsınız. Yani günah işlenen bir ortamda bulunmak doğru değil.